Tuna'nın Beriyan'ı Hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer Ketencoğlu <gülüyor> Емисија ви ја представуваме. Гостин во денешната емисија ќе ја ја биде прајачот Айри Демијорцки. Севгели достај, севгели достај, Evet bir anonsla, bir radyo anonsuyla açtım bugün e, programı. 1983'te Manastır Radyosu'nda yapılmış bir programın başlangıcıydı. Ve e, iki kelimeyle Ayri Demirovski'ye sözcükleriyle bitti. Bugün sevgili Hayri abim, sevgili Hayri Demirovski yanımda. Hoş geldin Hayri abim. Hoş bulduk efendim. Böyle bir hoşluk yapayım istedim sana programa. Senin ismini Makedonların telaffuzu duyurayım istedim önce. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi e, aslında son bir aydır hayatıma girdi Hayr abi ve bir de çıkamayacak bundan sonra e, hiç girmemesin e, çıkma macerasında girdiği hayatıma e, hala şaşkınlık içindeyim doğrusu çünkü e, tanıdığımız bildiğimiz e, benim Maciun şarkılarına ilk adım atmamı sağlayan pek çok şarkının e, Hayr abimizin bizim bestesi olduğunu öğrendim e, açıkçası kendisi burada yanımda hiç çekinmeden söylüyorum e, ilk zamanlarda Allah Allah filan dedim yani kuşkuyla baktım biraz e, çünkü daha önce e, çok balkanlı sanatçı ile karşılaştım pek çok e, halk türküsünü veya başkalarına ait olan parçaları ya bu benim kardeşim filan diye deyip e, böyle yutturmaca yapan e, balkanlı sanatçılara çok rastladım doğrusu ee, tabii pek e, geçerli olamadı onların iddiaları çünkü e, örneğin bir tanesi bir boşnak e, halk türküsünü e, söz yazmış, söz müzik benim e, diyordu ben kendisine dedim ki yok abi şu boşnak türküsünü bilmem kim söylemiyor mu işte Silvan Harmoniz söylemiyor mu dedim ha galiba o söylüyordu filan yani böyle işgahatları çok e, yaşadığım için e, hayır abi acaba dedim e, doğru mu söylüyor yani Bilmeyen bir insan olarak araştırmak hakkımdı. İnşallah kırılmadın Hayri abicim. <gülüyor> Şimdi e, hiçbir kuşkum yok. Artık e, Makedon müziğine Makedon halk türkülerine çok önemli parçalar kazandırmış. Çok önemli e, türküler kazandırmış. E, Hayri abimizden beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu da e, TRT2'de yaptığımız bir programa borçluyoruz beraberliğimizi. Tesadüfen o programı izlemiş ve bizden temas kurduk. E, ardından ilişkiler e, açıldıkça açıldı. Şimdi e, zaten e, söyleyecek kendisi aile abimiz 73 yaşında, benim babam yaşında bir insan. Biz e, baba oğul gibi e, gece gündüz sohbetimiz muhabbetimiz eksik olmuyor. E, benim programlarımda e, duygu faktörü zaman zaman öne çıkıyor. Yani insan dostuyla, abisiyle, babasıyla e, sohbet ederken. İşte Hayri Bericim veya Hayri Bey ne zaman doğdunuz filan diye böyle resmi konuşamıyor. E, resmiyet yok. Şimdi e, pek çok ünlü şarkısı var Hayri abinin. E, 1954'te Türkiye'ye geldikten sonra bu şarkıların e, ona ait olduğu e, unutulmuş zaman içinde. Ve bir kısmının altına başka isimler bir kısmına da halk müziği olarak. E, İbare konmuş. <gülüyor> Bunun nedeni abinin Türkiye'den e, bu meseleleri takip edemeyişi. Artık kopuşu. E, fakat 1982'de e, tekrar araştırmacılar buluyorlar abi ve e, işte bir belgesel çekil, çekiliyor. Az önce sizin de sizlere sunduğum e, program yapılıyor Bitola Radyosunda, Manastır Radyosunda e, hikaye ayrıntılarıyla, ayrıntılarıyla anlatacak biraz sonra zaten kendisi. Ee, biraz çok konuştum gene bu kelimeleri biraz müzikle aralayalım ve Hayri Abinin en meşhur şarkısı ve e, bütün dünyada Makedon Türklerinin yer aldığı plaklarda vazgeçilmez şarkı olarak e, konmuş e, belki yüzlerce ayrı ayrı e, yorumu bulunan ve e, Bitola Saat Kulesi'nde bir e, mekanizmayla saatte bir çalan şarkılardan biri olan bir şarkı bu ee, bu şarkıda neler anlattın? Önce bir onu konuşalım Hayr abi, olayla ilgili bir şarkıda. Şimdi efendim, e, Bitola, Moirodenkrai, yani Manastır, e, benim doğum yerim diye e, manası. <gülüyor> tabii ben orada kendi çocukluğumu anlatıyorum. E, tabii e, ondan sonra e, orada yaşayan bir insan, orada büyüyen bir insan e, ne bileyim yıllar sonra bir yere gitmeye e, gerektiği, gerektiğinde yani orada e, Manastır'a o, o kadar güzel bir şey tabii e, Manastır ki ee, yani bir e, Allah'a ısmarladık elveda filan demi e, ağlamadan e, yani gözyaşı dökmeden bir el, elveda demek e, kimsenin e, yapamayacağını filan diye bir manası vardı şarkının. Anladım. Ee, yani hem çocukluğun yaşantıları hem bitolaya karşı duyduğum, manastıra karşı Manastır, duyduğum sevgi. sevgi. Sevgi. Çok tabii. büyük bir sevgi anladığım sevgi. kadarıyla. Orada e, yaşandım tabi çocuklu çocukluğu hayatım falan, e, ve ne kadar sevdiğimi e, benim için manastırın bir cennet gibi e, olduğuna dahi e, Şarkıyı sen de yakından tanıdığın Viero ee, söyleyecek, sen bu, çocuklarını bilirmişsin oğlum. Ee, o manastır zaten e, bizim şeyden, tabi o çocuktu ben. Tabi son karşılaştığımızda 83-82 senesinde, tabi kendisi de bunu e, kendi ağzından ifade etti ki hani ee, ben e, Ayra Abi ben, e, senin şarkılarını falan büyüdüm diye ve bugün kendisi e, Makedonya'da çok meşhur okuculardan bir tanesi diye yani, yakın Tomuska. programlardan birinde zaten Viyotetanuskadan bir parça çaldım ne yüküm ne diye evet evet evet ee, dinleyelim sonra devam edelim. Evet. be with Mesela evet, bir gün hayranmışım. Biraz e, senin hayat kariyerinden başlayalım istersen. E, manastır günlerinden, çocukluğundan bu müzik merakının başlamasında. İstediğin gibi anlat. Burada yabancı yok. <gülüyor> yabancı yok. E, şimdi efendim ben tabi çocuklu günlerim, e, manası da gençlik gençlik günlerim, manası da geçti. Tabi genç olarak arkadaşlar arasında düğünlere gidiyorduk. Ne bileyim e, toplantılarında gençlik toplantılarında falan. E, şarkı söylüyorduk. Ve sesim güzeldi tabii. Daha o zamanlar çocuk günlerimde bayağı bir popüler bir durum vardı ama bir radyoyla bir ilgim yoktu tabii. Tabii ondan sonra, yıllar sonra ben Zagreb'e okumaya gittim. Yüksek Madalelok okulunu falan bitirdim. Zagreb'de. Dönüşte Hangi yılda bitirdin hatırlıyor musun? Ee, i̇şte 50, 47 senesiydi falan bitirdim. De. 47'de bitirdim. 47 Bu arada bitirdim. benim için önemli bir parantez. Ee, savaşa da katıldım. Tabii tabii savaşa hem de nasıl katıldım tabii. mı böyle şeyler bu e önemli. <gülüyor> e, önemli mi tabii. savaşı yaşadık. İkinci Dünya Savaşı'nı evet Allah yani e, sağ salim. Eee beraber hep beraber tabii. tabii, tabii, he, beraber, tabii. kimseden utanacak yok. Bir şeyimiz, şeyimiz yok. yok. Hayır şimdi benim Bu gurur verici bir şey. Tabii benim çok yakın ilgim olduğu için şeyle e, illegal teşkilatta o zamanlar yani gençlik teşkilatında. Hı hı. E, bir kurtuluş savaşı veriliyor veriyordu Makedonya şeyleri ve Tabi ileride filan bunu e, şarkıları da var. E, burada birtaki das kolon şarkısı gibi ben besteyi edeyim. Bunlar kahramanlardı filan şey yani. Manastır'daki illegal e, hareketin yani bir kurtuluş savaşının e, öncülerinden birisi. E, onun bestesini de yaptım tabi ileride. Ben popüler olup da bunu, bunu yani söyleyebilecek Hı -hı. E, zeminim olduğu zaman. ve Ama bilhassa bu e, bitola Moira Denkrai şarkısını tabi e, dönüşümde benim bunu e, Zagreb dönüşümde Manastır'a e, dönerken Artık bunu kafaya koymuştum ki benim yani e, gezdiğim e, Manastır'dan ayrıldıktan sonra çok şehirler, çok yerler gezdim gerçekten yani. Ama e, yani... E, Dalaşmışsın e, Dalmatçı'ya. Tabii her o. tarafını dolaştım fakat... E, Fitola gibisini görmedim. Manastır yani. gibi, e, gibisini görmediğime dair Manastır e, şarkısında da bunu şey ediyorum, ifade ediyorum yani. Hı hı. Ve e, dolu doluydum şeysinde. Tabii e, dönüştü e, bir iki sene sonra bir... E, e, genç okuyucular aranıyordu şeyde e, Üsküp radyosu için biz de Manastır radyosuna gelmiştik yani, e, çünkü Manastır radyosu şeyi bağladı Üsküp radyosuna bağladı bütün Macedonya'da radyolar e, devlet e, sektörü olduğu için evet. e, devletin radyoları ve e, tabi beni e, tanıyanlar büyükler küçükler yani benim bütün beni sevenciler illa tabii. illa beni e, e, teşvik ettiler şey ben de gireyim yani o, o bir şey vardı yarışma vardı yani ses yarışması. Hı hı. Tabii girince e, kazandım tabii yarışmayı. Ama çok enteresan diye kazandım çünkü ben bir Türk olarak Makedonca şarkı söylüyorum yani. Makedonca değil yani. Şimdi e, Makedonca şarkı söyleyen e, okuyucular aranıyordu. Elbette ben müracaat ettiğimde e, ismimi falan oran o zamanki eee Hacımanov e, direktör ha. müzik direktörü. Tabii böyle bir dudak kere filan ya biz dedi kardeşim biz şey istiyoruz ya biz Makedonca arıyoruz biz Türkçe aramıyoruz ki. <gülüyor> e, o zaman e, Manastır Radyosu'nun e, müzik direktörü istirarla filan e, bunu o, üstüne basarak söyledi. Hayır dedi bu Makedonca söyleyecek filan diye adam çünkü bizim orada şimdi antifazı ile söyleyeyim. Yani Türkler ağzını açtığı zaman hemen bir Türk olduğunu anlaşılıyor yani Makedonca konuşmaya başladığı Şiveden. zaman. Şiveden yani e, grameri falan filan bilmiyorlar halbuki ben e, gerçekten çok iyi Makedonca konuşan bir insan olduğum yüz Hırvatça, Sırpça filan bütün eee dillerle Yugoslavca konuşan Slovençe falan e, çok iyi konuşuyordum. Eee merak ettim bunun. Tabii bu benim böyle filan nasıl söyleyeceğim diye Makedonca şarkı böyle bir dudak da bu pek iyi hadi bir hadi bir söylesin hadi bakalım. Hadi bir söylesin de görelim filan. Lütfetti yani. Lütfetti yani bir <gülüyor> a, yani gerçek bu ama a, çünkü kendisi sonradan benden özür diledi ama böyle o kadar bir e, görünür bir ifadeyle yaptı bu işi ki Oradakiler de e, üzüldüler beni tanıyanlar yani beni tanıyanlar üzüldüler. Niye bu adam bu şekilde Aynen. falan davrandı Aynen. diye. Aynen. Tabii orkestra başladı e, çalmaya. Ben ben başladım söylemeye ve e, ağzımı açar açmaz daha birinci ikinci kuplesini falan e, daha bitmemişti. ikinci kupleye girmedim bile. Adam böyle bir e, bir dona kaldı falan. Böyle bir mahcup e, tavırlar falan haline girdi. Renkten renge girdi gerçek yani bu. Çünkü ben bunu söylerken burada bugün daha e, e, Makedonya'da ve bu a, şey sahneyi izleyen yaşayan insanlar vardır. Hala çalışanlar vardır Üskübü radiyosunda. Ve tabi ben şarkıyı yarışmayı, bitince, yarışmayı ya. kazandım ve bu benden ben dedi özür dilerim. Ben çünkü biliyorsun, antemi hani söylediğim gibi e, Türkler, doğru dürüst Türk e, falan konuşamıyorlar. E sen nasıl böyle yani bu kadar bir şey, bir acayip, benden iyi, Maked gerçekten ben ondan bile Makedoncayı iyi konuşuyorum. Çünkü Makedonya'da da e, Makedoncayı, bir Üsküp Makedoncası vardır, bir ne bileyim e, köprü, Titoveles Makedoncası vardır, bir manastır Değişik, değişik kişilerde şey hani şeyler var ve ben gerçekten en iyisini konuşan bir insan olduğum için o benden özür diler. Gerçektir bu. Ee, ondan beni kabul ettiler ve tabii ileriki günlerde bana çok yardımcı oldu. Çünkü ne de olsa bir müzik direktörü adam ve benden sesinden çok hoşnut kaldığından dolayı e, beni çok e, takdir edip çok yardımcı oldu ileriki yıllarda. Şimdi <gülüyor> e, burada bir ara verelim. Hemen e, bu 1983'te gittiğinde e, manastır radyosunun koleksiyonunda artık artık alanlardan artık alanlardan 4-5 tane şarkı kaydetmişler etmişler sana ve o da ikinci ikinci, ikinci üçüncü koptam nedir filan tabii bunlar çok eski. Evet. O zaman böyle teknik yoktu ki. <gülüyor> evet. 1951'de değil mi bu dinleyeceğimiz kayıt? Bu, bu el, ya 50 ya 51'dir yani. E, her hafta e, program yaparmış. Ayar, canlı programlar, canlı tabi. programlar. Onların kayıtlarından. Şimdi e, bir parça dinleyeceğiz. Borlen olay için yani genç Stoyan hasta yatıyor, hasta yatıyor. parçanın ismi. Evet. Bu parçanın benim için de çok özel bir anlamı var. 1993'te e, pek çok amatör ve profesyonel müzisyen arkadaşı bir araya getirip yeryüzünün yedir rengi konserlerini vermeye başladığımızda benim ilk söylediğim Makedonca parçadır. Bunu e, bir ay önce öğreniyorum ki sevgili Hayır Abimmiş. Bu yani hem şaşırtıcı hem onur verici bir şey benim için. Teşekkür ederim. Ee, çok etkilemişti o parça. Yani benim de e, ilk söylediğim makedonca önce parçadır. Ve şimdi onun e, yazanından yaratıcısından Hayri Demirovski'den dinliyoruz. postaya doyan depo adı bu değil itihayı Bran evet Yine kakay çes mata, selanis zor zorraya, koga ticet umres, dese dami zada, za. Evet sevgili dostlar, Makedon müziğine çok önemli katkılarda bulunmuş, burada Türkiye'de, İstanbul'da burnumuzun dibinde yaşayan ve tesadüfen bir ay önce birbirimizi bulduğumuz sevgili Hayri Demirovski, sevgili Hayri abim konuğumuz. Tuna'nın biri yanında kendisiyle sohbet ediyoruz. Yarışmayı kazandın Hayri abi. Bu Yarışmadan önce mi başlamıştın e, Manastır Radyosu'nda, bitir radyosunda şarkı söyleme? Yok, sonra tabii. Yani yarışmadan sonra kazandın. Yarışmadan kadar... sonra, e, tabii e, başlangıcım çok... Üskübe'ye gidip gelmek zor olduğu için mi? Yani daha çok... Yok, Manastır'da varız zaten, radyo, radyo, e, Manastır Radyosu vardı. Hı -hı. Sonradan Üskübe falan e, gidip geliyordum. Yoksa Hı -hı. Manastır Radyo vardı yani Manastır'da. Evet. Manastır Radyosu vardı daha doğrusu. Yani şimdi e, Manastır, ne bileyim, Pirlepe, e, Tetova, Gosti var falan radyolar var. Hepsi Üskübe bağlıydı bunlar. Anlıyorum. Evet. E orada haftalık programlar Haftalık, Haftada bir tane program vardı yani. Hı hı. E, i̇şte yarım saati bir program vardı. Tabii ama benim için çok zor oldu. Neden zor oldu? Şimdi e, ben bir Türk olarak orada e, söylüyorum. E, popüler şarkılar vardı o zamanlarda. E, o popüler şarkıları tabii gayrimüslim arkadaşlar vardı. Benden önce radyoda bulunanlar e, erkek e, kızları falan. Bunlar hepsi bir röportuara vardı. Herkesin bir şarkı falan söylüyordu. E, aşağı yukarı en yeni şarkıları bunlar söylüyorlardı. Ne oluyor? Ben e, Radyo evine gittiğimde programla falan ne söyleyeceksin diyorlardı bana. Ben diyorum ki işte şu şu şu ya bunu bilen işte try cover'u, pet cover'u, marika öbürsü falan filan söylüyor deniliyor. Ne kalıyordu bana? O zaman en yani tabii bütün e, milletlerin şarkıları seviliyor tabii e, şey için. Ama en eski şarkılar kalıyordu bana ve ben bunları söylüyordum ve ben bir maliyo Mali radyo orkestralı tabir ettikler yani bir radyo orkestrası falan söyleyemiyordum evet. bunları çalgılarla söylüyordum. Çalgıların özel bir e, şeyi var şey, ne bileyim darbuka, daire, e, keman falan e, çalgıya ne, diyorlar, diyorlar bak adamlar. Çalgıya diyorlar. Yani çalgı tarzı yani. bir grupla söylüyordum. Evet ama bu orkestra daha modern, daha akordiyon, bilmeyen baslar falan filan diye evet. daha geniş e, şeyli kapsamda bir e, orkestradır. Ben onlarla söyleyemeyi hep bunlarla söyleyebiliyorum ve en eski şarkıları söylüyordum. E, kendi kendime diyordum ki ya ben e, ne bileyim e, istek programları vardı her cumartesi günü ben o programları çıkarmıyorum dedim. Benim söylediğim eski şarkıları kim dinleyecek ki beni falan gibiler <gülüyor> E ben bir e, sıçrama yapmam gerekiyor idi. O zamanlar e, ben ilk yani e, benim birinci bestem bir Nostite Sonu var Nasum se yani yarı Türkçe yarı Makedonca diye bir şarkı besteledim. Ve ben bunu söyleyince çaldılar söyledim bunu ama çok tutuldu birden bire bu şarkı. Çalgıya tarzındaki grup Çalgı şeyini çoktu ve onlar da çok e, memnundu çünkü onlar da programlara yani istek programlarına istirak edemiyorlardı filan. İstenmiyordu yani o şeyleriyle. Hani hep e, Mario Radyo Orkestralı filan söyleyen şarkılar alıyordu. Evet. Tabii bu bir sıçrama yapınca onlar da geçtiler. Yani aşağı yukarı her hafta ben e, istek programına filan çıkıyordum. E, tabii böyle zaman e, ilerledi ben... E, söyledim ki onların arasına karışmak istiyorum benim programları böyle eski şarkı beni dinlesin de istiyordum o şeyleri. ki her her okuyucu gün bu, yani bu dünyada herkesin bir e, idealidir ki. yani bir şey söylesin de yeni bir şey söylesin, e, popüler olsun dinlensin falan filan işte o zamanlar ben e, içimde ufte kalan benim ve çok sevdiğim manastır e, şehrimi ben Bitola Moraenka şarkısını az önce ilk dinlediğimiz parça bu şimdi istersen bir parça da daha... Ee, çalalım. Bu gece boyunca Nado adında parçaydı. Ee, bu arada hemen söyleyelim. Ee, Hayra pek çok parçası ee, Bulgarca'da çok yakın bir dil olduğu için yine bir şivi farkı olduğu için Makedonca'yla ee, Bulgaristan'da da çok sevilerek söylenmiş. Şimdi bu, e, elimdeki yani bu parçanın e, Makedon şarkıcılar tarafından söylenmiş yorumunu bulamadım benim koleksiyonda. Ee, Bulgaristan'da yorumlanmış bir versiyonunu ee, çalacağım sizlere. Gece boyunca ne ee, Neler anlatıyorsun bu parçada Ayta abi? İşte bu parçada e, iki genç e, birbirini seviyorlar ama tabi e, kızın e, ailesi bir hasta annesi bilen kızı o kadar sıkı tutuyor ki ne bileyim e, kapı dışarı falan çıkartmıyor. Şimdi bu tabi çocuk buna e, konuşuyorlar e, konuşmak istiyor konuşamıyor ya diyor. Ee, i̇şte kapı kapalı diyor, pencere falan kapalı, her taraf kapalı, ben diyor, çıkamıyorum diyor yani nada buna, buna dert yani filan çocuğa, bu çocuk o kadar seviyor ki ya diyor ne olursa olsun diyor, pencere kapıları kapalı olsun, ben diyor bunlar hepsini yıkıp, şey yıkacağım diyor, ben, ben, ben seni gene alacağım filan diye, böyle bitiyor, konusu bu yani şarkının, o kadar ee, seviyor. Dokova galiba değil mi söylüyorsun? Evet, Bulgaristan'da... Meşhur bir şarkıcı. Dokova diye soyadı. Dinleyelim. abiğim kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Şimdi ee, söylediğim gibi tabii ben bu şarkıyı o zaman söyledim. Eee Bitola Moren şarkısını. Ki birden hani çok o kadar popüler oldu ki hani e, her yerde e, ve gün bugün gün bugün hit olarak söyleniyor. Yani Makedonya'daki e, daha ilerisini gidelim kısadan falan şey edelim. Bugün e, Ma Manastır'da bir e, saat kulesi vardır ki o, o saat kulesinde mekanik olarak e, bir Almanya'da yaptırılan bir e, şeyinden ee, Makedonların bilan ablatma böyle şey, en meşhur şarkılarından bir tanesi yani buradaki mesela Türkiye'deki Üsküdar'a giderken gibi birinin popüler bir şarkı ve e, tuna dalgaları e, şeyini başta e, e, e, e, şeyini söylüyor e, çalıyor. Iki, i̇ki tane, dört tane tüm olarak çalıyor şeyleri. İki tanesi benim, bu bir tanesi bit olan Moroder'in ve takip Daskala, yani temin ifade ettiğim gibi bir kahraman yani. Biraz sonra ee, çalacağız bir parça. Evet. Onun, bir de onun şarkısını yani, mekanik şekilde her saat başı bugün gün bugün çalınıyor orada yani. Evet. Ee, Şimdi o zaman e, burada adını andığımız pek çok iyi müzisyenle beraber çalışmışsın Kocapetruski. Koço Petroski, Nikola Badev filan, Alexander Sarievski yani çok meşhurlar, bu Vaskailia filan temin daha doğru daha söyleyecek galiba Baskailia'nın şeyini Evet, şeylerini. evet e, Borenele diye bir şeyi vardır onu biraz sonra vereceksiniz galiba e, Yani gün bugün e, hala hayatta olanlar var, e, öyle e, rahmetli olanlar işte bu Koço Petroski diye e, e, meşhur akordeonist yani, e, şey sanmıştık yakın bir zamanda. Evet. Ee, o rahmetli oldu tabi Nikola Bale filan e, Aynı jenerasyon filan adamları o da rahmetli oldu Vaskaylı yavaş onda yaşayan Vaskaylı yaşıyor tabi işte Violeta Tomuska çok gençti bizim tabi e, Vaska benim yaşıttımdır yani Şimdi e, Yine senin sesinden bir parçamız var Parçayı biraz anlat istersen dinleyicilerimize Şimdi bu e, Morimoy Maloymome diye bir şeydir o, Komik bir bu, e, bu, e, parça Tabi e, biraz komik ve biraz da manalı filan bir parçadır. Bu bir genç geliyor köye filan ve su içmek istiyor. Bir yerde soruyor. Yani su da dolduracak tabii. Atıyla gelmiş oraya. Matarası filan dolduracak. ya Bir genç kıza rastlıyor. Nerede var? Suyunuz nerede var? filan diye soruyor. Kız da buna anlatıyor. Diyor. Ya aşağıda diyor işte köyün aşağı kısmında orada diyor iki tane serap vardır. O iki serapın üstünde iki tane ağaç vardır. O iki tane ağaç yani özel ağaçlar yani e, makine öyle bir ağaçları varken böyle e, kömcede iki tane yüzük yapsınlar biri sana biri bana diyor. Ve bu yani kızı olana abanın yakması. Tabii kız, e, tabi, e, e, kız bunu hemen havaya gördü. o çocuk su soruyor. Peki sevmiş ama tabi. çocuk tabii. Çocuk suyun nereden içini soruyor. Bu da işte hem suyun nerede, nereden alacağını söylüyor hem de onu git diyor ya işte sen bırak suyu da işte bana bak filan diye bilmesini. Diye iki tane yüzük yattırıyor. Bir senin biri benim ellerimiz filan güzel olsun filan diyor. Tabii bu işte manası bu şeyin. Dünlerde falan da herhalde. Tabii çok çok çok çok çalın. Dinliyoruz yine Hayri Demiroğlu'su. Noştia te çeka, a ne mi doide, a ne mi doide, a ne mi amina krajeva šakata Tevkli dostlar 1950 ya da 51'de Bitol Radyosu'nda kaydedilmiş e, parçalardan Hayri Demirovski'nin kendi sesinden e, parçalarından birini dinledik. E, sorun oldu Harabi. Neden birden böyle e, Türkiye'ye gelme düşüncesine kapıldın? Hemen parçamızı çalmadan önce biraz bunu konuşalım. E, müzik 53 e 54'e kadar herhalde devam etti e, Manastır'da. Evet. Yani ne oldu da birden dönme yani Türkiye'ye geldiniz? Vallahi Muammerciğim ne oldu? ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ben de bilmiyorum ki ne olduğunu filan. E i̇şte ben sorarım mi? benim için sormak. <gülüyor> ben tabii e, e, mantıklı bir cevap veremeyeceğim çünkü gerçekten e, nasıl geldiğimi, neden geldiğimi filan ben bunu ifadesini e, şu anda şey demem gerçek. Yani ben Furya'ydı galiba değil mi? Tabii, tabii, herkes geliyordu filan. Hadi biz dedi de, de, de, gidelim yani. Biz de geldik en yani, Türkiye'ye ve Belçika'ya. Tabii tabii iyi ki gelmişsin mesela filan. <gülüyor> yani o, e, tabii ki Türkiye ana vatan, iç olma ne bileyim bugün e, bütün e, dünyadaki şeyler hep Türkiye'ye gelmek şeylerindi. Ama tabii iyi e, e, e, e, olman ve müzikten kopmam oldu. Yani, yıllar oldu işte bakın 45 yıl oluyor ben müzikten koptum. E, tabii e, evet, şeyleri yapamadım. Hem, Yaptım. Birçok şeylerin var ama onları ne bileyim meydana çıkarmadım. Hem yazık olmuş hem günah olmuş aslında. E, e, tabii e, e, gerçek payı çok yani. Bu söylediğin lafın gerçek payı çok tabii. Ben am esastan müzikten kopmuş değilim. Resmen kopmuşum müzikten. Yoksa ben müzikle yaşıyorum. Bugün ne bileyim yine bestelerim falan vardır. Sonra 82 senesinde falan beni tekrar çağırdıkları zaman oraya ki bir bilahare falan bu e, söyleyeceğiz şeyimiz Oranın en meşhur e, okuculardan bir tanesi Vy Vyorta Tomoska ben e, iki tane beste götürdüm. Bir Makedonya için götürdüm, bir tane tekrar Manastır için bir beste götürdüm ki onu... O, onu çalacağız biraz sonra. Onu, sonra. Çala, işte onu söyledi ve şeydir, lompe e, ve kasetler filan dolduruldu. Şimdi Türkiye'ye orada... geldiğin tarihe 54 mi 55 mi? E, 54 seniz. 54'ten e, 82'ye kadar bir boşluk var. E, ve yıllarca e, Makedonya'daki telif kurumu da i̇şte, Ayrabi'ye alıyor, bağlantı onu... kapıyor. Evet. Sonra 82'de gelip e, bir araştırmacı buluyor. Hayra ağabeyi götürüyorlar Hayra Buradan ee, bir belgesel çekiliyor kendisiyle ilgili. Orada mevcut elinde kasetleri falan var. Tabii, evet. Ee, ve yeni bestelerini de Yolata Tamoskaya veriyor. O zaman herhalde <gülüyor> epey bir Bisküp'te, Manastır'da falan gezip dolaştınız. Tabii. Çünkü bilhassa bu Taki Daskal'a yani bu o, Manastır'ın milli kahramanı olan Taki Daskal'ın bestesini yaptığım şarkı ve yorumunu da yapıyordum orada, ee, oradayken tabii. O, onun hakkında birisi benimdir diye e, hani senin e, e, birisi çıkmış ilkten filan konuştuğun gibi hani birisi çıkmış e, bu benimdir filan diye deyip e, tabi şey e, belediye mahkemeye vermiş oradan bayağı para da koparmış yani almış <gülüyor> ama benimle sağ olanlar ve radyoda filan beraber çalışanlar bu radyonun bilhassa mesela müdürü de dahil e kardeşi dahil sağ olan kardeşi bugün. Taki Dasko'nun özbez kardeşi bilen. Ben çünkü bu şarkıyı besteleyip radyoda söylemeden önce gittim. Taki Dasko'nun e, ailesinden yani annesinden izin isteyip de ben bu şarkı söyleyeyim mi, söylemeyeyim, müsaade edecekler mi, evet. etmeyecekler mi diye. Tabii bütün ailesi toplanıp e, herkes çok memnun oldu, hüngür hüngür ağladılar. Çünkü gerçekten gün bugün çok e, hit bir şarkıdır bu. Ve e, annesi tabii izin verdi. Bunu... E, son belgeseli çektiklerinde 82 senesinde kardeşi e, gö görüntüleri var gittik mü müzedir bugün büyük bir kahraman evini evinde müzede herkese e, açmıyorlar bana açtılar e, özel olarak ve kardeşi aynı masada yani ben e, e, onlardan izin istediğim e, salonda e, görüntüleri vardır e, e, bana kendisi şey ediyor bunu e, e, tasdik ediyor yani bunu e, yanıtlıyor özbez öz kardeşi yumuşsa tabi tabi o adamın e, şeyi düştü o zaman tabi e, bu telif hakları şeyleri Evet, maskesi düştü ee, ve e, diğer e, şey, şarkılar içinde tehlif hakları kurumu beni araya buldu e, e, özel olarak ve bana dediler ki ya hayırcim be sen hani yıllarca 25-30 sene falan çalınmış benim Hayır, şarkılarım o, orada de. hani biz senden 10 komisyon e, alıp da biz iyi olacağız dursun ki benim alacağım para ben o zamanlar tabii va, yani e, Yurtsay ya daha dağılmadan dağılmadan bu durum oldu. Tabii ondan sonra dağıldı. Ben şu anda e, şey halde kaldım. Yani bir ağa <gülüyor> sahip e, yok tabii yok çünkü bütün deliller mevcut toplanan deliller gitti. Ama yüreklerin içinde senin şarkıları mı e, Mutlaka tabii yani beni gören orada beni tanıyan gün bugün sağ olan insanlar beraber çalıştığınız insanlar hepsi tanıyorlar. Bu gerçek olan. Şimdi takiderskolo e, kini Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı partizan mücadelesi veren çetelerden birinin başı. Tabii ve... E, lideri yani. Lideri, bir çeteli lideri. Manastır yakınlarında e, Bulgarlar ki o zaman Almanlarla işbirliği yapıyorlardı hükümet, bunlar evet. yönetimi. E, ve Almanlar sıkıştırıyorlar. Bunları, bunları grubuyla falan manastırın etrafında büyük bir koru vardı yani meşhur bu kova korusu diye. Orada Oreho diye bir şey vardır. Ee, koru da sıkıştırdılar bunları ve tabii bizim bütün bu şeyler, ben canlı şahidim yani bu savaşı, yani bu çatışmayı. Onun 15-16 kişi arkadaşları falan ve en meşhurları bir tane Elpida Karaman diye bir kadın da vardı aralarında falan meşhurdu yani. Şeylerdi. Ne de ismi? Elpida Karamandı var. Ve bunlar bu Sardılar şeylerden mevcut olan Japonlar falan kullandıkları tabi bu orada sesleniyor bunlar artık yani birbirinizi öldürün ama şey canlı olarak teslim olmayan şeylere yani düşmana tabi bunu yapıyorlar zaten hepsi bütün şeyler vuruluyor herkes öldürülüyor kendisini herkes kendisini öldürüyor şeydim ve nihayet takid askıda nihayet açıyor şeyi bombayı ve bombanın üstüne yatıp o da infilak bombayı paramparça geliyor falan bu bir gerçektir bunu tarihi var. Ee, ve ben bunu be, be, belgesel olarak bu şarkıyı be, besteledim ve dair şeyleri de vardır. Şahitleri vardır herkesin. Evet, Vaska Iliyeva ben... Alexander e, Makedonya'nın en önemli iki şarkıcısından birlikte dediğinizi düet olarak. Eee Takidaskalo. <gülüyor> Şimdi 1954'te Türkiye'ye geldikten sonra bambaşka işlerle uğraşmışsın. Müzik dışında her şeyi yapmışsın doğrusu. Ee, çok kısaca onlardan bir bahset sonra bu 82'de yaptığım e, yeni bestelerinden. Tabii ben şimdi e, Türkiye'ye geldikten sonra e, esas e, orada söylediğim gibi Zagreb'te Yüksek Matbalacılık Okulu'nu bitirdim. Daha Balkanlarda ilk okul ve birinci mezunuyum yani oradan. Üç senede e, devam etmem gerekirken yani bir buçuk senede bitirdim ve ilk mezunuyum, gün bugün mevcut olan Yüksek matbaacılık Okulu'nu falan bitiren bir Türk olarak yani bitirdim ben. Ve tabii Türkiye'ye geldim, e, burada basında yani e, CAO'nda e, yıllarımı verdim. Esas e, grafiker olarak e, tabii kendi yerim de vardı ben özel resim yapıyorduk piyasaya o zaman ne bileyim etiket, afiş, kitap kapakları falan filan e, basında mevcut olan her şeyi. Evet. Ve dergi çıkarttım, yayın yayınım filan vardı, yayın yaptım. mizah dergisi vardı da meşhur bir çok tutulan bir dergi. Türkiye'de mevcut olan Akbaba dergisi o zaman 10-11 bin tiraj, en yüksek tiraj mevcut olan dergiydi. Ben tabii 60 bin tiraj olarak bastım bu dergi ve çok tutuldu. Bugün Allah razı olsun Rifat Ilgaz filan çalıştık beraber. Rahmetli Suavi Suar filan vardı. Kandemir mi kondu? Hala saa? Azıcık çalışsın? Hep beraber bir e, e, epey zaman yürüttük yani bu dergimiz daha dergisinin. Tabi Gırgır sonra benden sonra Gırgır çıkarttı Gırgır dergisi. E, Aziz nesin dedi muhabbetiniz olmuştu. Tabi <gül> e, Salada dergisinden e, sonra çıktı Gırgır. Tabi e, piyasa şartları filan e, birçok zorlukları belli. E, bu arada işte e, diğer yayınlar filan da yapıyorum Savaş dergisi diye çıkartıyordum bir tane çocuk dergileri filan çıkarttım. Böyle hayatımızı idam ettiyorduk burada. Nihayet e, işte Müzik seks... birazcık ikinci planda kalmış Tabii e, tabii tabi, tabii e, Daldık başka şeylere Ondan sonra işte bu o, Beni arayıp da araştırmacılar falan bulunca e, Önceden söylediğim, söylediğim gibi 83'te falan e, oraya e, davetli olarak Belgeseli çekim için e, gittiğimde bu Şunu söyleyeyim 54'te Manastır'dan ayrılırken O zaman oranın pek çok müzisyeni Seni yolcu etmişler tabi, Değil mi trende tabi. İşte orada bir tane çok meşhur, çok tutulan bir şarkı. Fakat maalesef biraz sözleri falan değiştirmişler. Esasında benim elveda şarkım diye söylüyordum yani son olarak söyledim. Bir cumartesi, perşembe ve cumartesi günü programda söyledim. Ve pazar günü gittiğimde yani. Sen evvelip Tabii radyo orkestralı falan hepsi bunlar beni uğurladılar. Fakat maalesef ben gittikten sonra o melodi aynen, orta sözleri aynen şarkının... Çünkü son e, sözler söylüyorum diye son defa son defası sizi şarkı söylüyorum diye bir elbada elbida diyorlar. E, dünyanın her yerinde ne yazık ki böyle şeyler bir, oluyor. Bir yani. önüne ilave etmişler Spogun <gülüyor> Mike demiş bir alakası yok şeyle mevzuyla konuyla yani biraz e, bunu müzikle ilgili olarak görürler. O şekilde uğurlandığın <gülüyor> gibi böyle e, heyecanla. Coşku öyle müzisyenler tamdıklar uğurladığı gibi 83'te de karşıladılar seni herhalde. Tabi tabi hem de nasıl de hem, hem de nasıl hem de nasıl çok yani gerçekten. Ee, o zaman hani, Violeta Tomoska'ya verdiğim bestelerden biri plağa alınmış. İşte ee, yanında da iki tane yeni beste götürdüm ben işte söylediğim gibi oraya. Bir tekrar manastır için bir ee, beste götürdüm. Bir tane de işte e, Makedonya için. Fakat o daha henüz e, şey edilmedi. Kari alınmadı. Yani zaman olmadı. E, yapılmadı. Yapıldı mı bilmiyorum tabii. Bıraktım ben çünkü Biyoleta'ya. Ama benim haberim yok bundan. Fakat bir tanesini çektiler. Çünkü e, doldurdu Long play o zaman 83'te ve işte bu uyum sağlıyor. dedim e, nitelik Koşa olarak. Koço de var. koca yani Petroski var tabii. E, çok güzel yani bir şeyden. E, yine ile ilgili. Sen yine Manastır'ı çok yani. seviyorsun. Yine Manastır için tabii. Manastır evet. için besteledim yani. 30 30 sene sonra bir, bir Manastır şarkısı daha besteledim yani. Ee, bu şarkı Violeta Tomoska tarafından seslendiriliyor yine. Evet. Dinleyelim sonra devam edeceğiz. Tamamen gene çok hızlı geçti her abi. Senden evet. özellikle de hızlı geçti. Hikaye çok çünkü sen de dinleyecek. Şimdi e, Hayri Devreski ile belki 3-5 ay sonra ne bileyim 2 ay sonra başka bir program yaparız tekrar. Ve ayrıca bütün bu eski e, altın şarkıları, ölmez şarkıları e, bir araya getirip e, belki bir albüm yapalım, bir şeyler yapalım diye düşünüyoruz inşallah. Tabii 80 küsur bestem var ya. Fazlası bir yani hiç olanlar orada ya. Şimdi onlardan en güzelliği, en güzellerinden birisiyle bitireceğiz. Ee, bu da bir e, Bulgaristan'da yapılmış kayıt. Bulgaristan versiyonu. Ee, bir düet söyleyecek. Ee, Ivanova ve Kokoreşkova. Galiba. Evet. Doğru mu söylüyor? Doğru. Ee, bir düet seslendirecek. Ee, yoksul Ma bir kızım var. Marişelilişni dev dö içi. Ee, nedir konu, çok kısaca konu, konusundan biraz bahsedelim mi tabi öksüz bir kız e, bu bir delikanlı onu seviyor tabi almak istiyor fakat işte o diyor ben yetimim diyor kimsem yok diyor ben diyor sana gelemem diyor gelsem diye sen beni yani, e, yani izin istiyor filan annenden isteyeceğim filan diyor daha doğrusu şey e, delikanlı e kız diyor ki izin isteyeceğin kimsem yok ki. Ben yetim diyor. Kimsem yok diyor. Sen beni diyor eğer ki diyor yani gerçek seveceksen, gerçek benimle hayat kurmak istiyorsan ben kendim gelirim ama diyor eğer ki diyor beni sadece gönül eğlenmek için benimle görüşmek istiyorsan diyor onu yazık olurdu hem sana hem bana filan diye. Böyle bir konusu. Son kez Arda Murawski'nin en meşhur şarkılarından birini dinliyoruz. Parça devam ederken Sizden vedalaşacağız çünkü parça bütününü çalmaya zaman kalmadı. Dinliyoruz son kez. Ha. Genere li c'ho Sevgili dostlar, Tuna'nın bir yanında Hayri Demirovski, sevgili Hayri abimiz, Makedonya'da pek çok ölümsüz şarkı yazmış ee, bir insan konuğundu. Ee, çok teşekkür ediyorum Hayri abicim, güzel sohbetini paylaştığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olasın Amir. Ee, program sonrasında yine 20 dakika telefonun başındayım. 296-2389'dan 92'ye 296-2389-991-92 Evet, e, bir hafta sonra görüşmek üzere. Haftanız keyifli geçsin. Tuna'nın beri Yanı Hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer Ketencoğlu Müzik